Kahyeni Kadın Hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı. It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it It's this the end of the world as we know it Herkese merhaba. Arayem'den bir parçayla girdik bugün programa. Ben Ayşegül. Eğitim reformu girişiminden iki konuğumuz var. Işıl Oral ve Yaprak Sarışık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. merhaba. Işıl Oral Politika analisti. Evet. Yaprak Sarı da araştırmacı olarak eğitim reformu girişiminde çalışıyorlar. Dedik ki bir eğitim öğretim yılını geride bırakmışken ve yenisine hazırlanırken geriye dönüp bir bakalım neler oluyor. Bu yıl e, belki de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde pek çok başka yıl gibi çok çalkantılı geçti. Eğitim politikalarının e, yeniden yeniden e, düşünüldüğü, tartışıldığı e, bir dönem oldu. Yeni uygulamaların başladığı tabii en kapsamlı dönüşüm 4 artı 4 artı sistemine geçiş oldu. E, birkaç hafta önce de Milli Eğitim Bakanı e, sınav sisteminin değişeceğini açıkladı. Dershanelerin kapanması ve SBS Sınav sisteminin değişmesi, sınavın sene içerisine yayılması ve okullarda yapılması farklı sınavların sonra onların değerlendirilmesi gibi galiba çok kabaca öyle bir sisteme geçiliyor gibi duruyor. Eğitim reform girişimi yıllardır çok önemli çalışmalar yapıyor eğitim politikaları üzerine. isterseniz 4 artı 4'ten başlayalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir... Ee, dönüşüm yaşandı, artıları, eksileriyle 4 artı 4. Ee, i̇lk başta önerildiğinde eğitim reform girişimi olarak e, tartışmaya açmaya çalışmıştınız diye hatırlıyorum. Daha çok e, dezavantajlarını e, gündeme getirmeye çalışmıştınız ama çok tartışılacak vakit olmamıştı değil mi? Çok hızlı bir şekilde e, gündeme geldi ve uygulamaya geçildi. Evet aynen öyle oldu. E, zaten böyle olacağını öngörmüştük biz de çünkü çok... E, ...hızlı bir şekilde fikir olarak ortaya atıldı... ...mecliste kabul edildi... ...alt komisyonda geçirildi... ...sonra Cumhurbaşkanı onayladı ve... ...yani bayağı hızlı bir şekilde ilerledi... Ee, ...aynı şekilde okullar açılırken de... ...zaten hatırlarsınız herhalde... ...medyaya da çok yansımış bir sürü... ...haber vardı bu konuda... ...işte kafa karışıklığı okula başlama yaşı aşağı çekildi... ...4 artı 4 artı 4 ile... ...hem eğitim kademelendirildi... ...dörder senelik yani dört sene ilkokul... ...dört sene ortaokul, dört sene lise olarak... Ve eğitime başlama yaşı aşağı çekildi ama bu aşağı çekiliş çok e, belirli e, şeylerle yapılmadı ne yazık yani bil, doğru bir bilgilendirme hani e, verilerin endişelerini öğrencilerin endişelerini giderecek bir bilgilendirme yapılmadığını düşünüyoruz. Çok hızlı geliştiği için her şey bunun sonucunda da e, tedirginlik oldu çok ciddi ölçüde zaten hani. Dediğim gibi medya yansımış haberlerde işte çocuk kaç aylıkken okula başlayacak şimdi biz rapor mu alacağız rapor almak çocuğumu nasıl etkileyecek ileride e, gibi insanlar tartışırken işte bir yandan da rapor alırsanız çocuğunuza ihanet etmiş olursunuz falan gibi bir takım yapıcı olmayan açıklamalar yapıldı. Buna rağmen galiba çok sayıda veli rapor aldı değil evet, mi? Evet çünkü insanlar oldukça endişeliydiler yani benim çocuğum okula hazır değil. Ve e, şu an okula başlamasını uygun görmüyorum ben velisi olarak gibi. Ve e, bununla İnsanların ilgili... İnsanlarım haklı çıktılar değil mi? <gülüyor> evet yani belli bir ölçüde haklı çıktılar. Biz hani çok e, negatif bir şekilde olaya bakıp genelleme yapmaktan kaçınıyoruz genel olarak. E, olumlu yönlerini görmeye çalışıyoruz. Ve eğitim sisteminde değişiklikler yapılmaya çalışılıyor olması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı konulara eğilip bu konularda bir şeyler yapmaya çalışıyor olması kötü bir şey değil. Ama bunun yapılış şekli ve bilgilendirme... Toplumu ve işte hem de öğrencileri ay olarak kabul edip onları da bilgilendirme çok önemli. Ve bu kadar hızlı geçirilen bir yasa sonucunda bunların hiçbiri yapılamadı ne yazık ki. Biz kendi araştırmalarımızı bile doğru dürüst hani şey yapamadık. Organize edip gerçekleştiremedik. O kadar hızlı başladı ki her şey. bir ay içerisinde karar verildi ve uygulamaya geçildi. Yani Eylül ayı geldiğinde okulların açılmaya geldiğinde hala... Bu yeni getirilecek işte hani benim çocuğum okula gidecek mi raporu aldım mı rapor ne demek ee, işte seçmeli dersler mesela getirildi Or onu yaprak çok daha iyi biliyor bu konuyu seçmeli dersler nasıl seçilecek kaç tane sınıf açılacak hala bunlar belli de okul yöneticileri için de bu büyük bir yük öğrenciler için de ve bakanlığın kendisi için de aslında bir yük bunu bu şekilde uygulamaya çalışmak. Tabii yeni derslerin ders kitapları hazır değildi. Okullar hazır değildi değil mi? Pek çok insan yani okullarda çok hızlı bir dönüşüm yaşandı. Evet kesinlikle bu bilgilendirme eksikliği sadece velileri olumsuz etkilemedi. Bizim gözlenmediğimiz kadarıyla öğretmenlerle, okul yöneticileriyle görüşmelerde en net gözlenmediğimiz şeylerden bir tanesi de okulların da bu belirsizlik içinde yüzüyor olmasıydı. Okulun Açıldığı ilk haftada mesela bir okul müdürüyle yaptığımız görüşmede şunları gördük. Birkaç okul müdürüyle yaptığımız bir görüşmede e, bu seçmeli ders uygulaması. Mesela okul tam olarak nasıl uygulayacağını, ders çizelgelerini nasıl hazırlayacağını bilemiyor. Yeterince sayıda derslik olmadığı için aslında kağıt üzerinde uygulanması gerektiği gibi uygulayamıyor. Yani bu sadece bir örnek. E, bunun dışında... Bu küçük yaştaki öğrencilerden bahsettik. Bu öğrencileri ayrı gruplamak mı gerekiyor yoksa diğer öğrencilerle karıştırıp mı okutacaklar? Mesela iki türlü de öğretmenler de buna çok karşıydı. Küçük yaştaki öğrencileri öğretmenler okutmaya pek istekli değillerdi. Çünkü hiç yani 60-66 ay arasındaki öğrencilerle bu öğretmenler de hiç karşılaşmamışlardı daha önce ki şu andaki Tabii o daha... ayrı ayrı bir donanım gerektiriyor değil mi yani Tabii anaokulu ki. öğretmenleriyle hani eski şeyle kullanacağız evet ee, ilkokulu öğretmenleri çok farklı donanımlara sahipler kesinlikle yani o, o yaş düzeyinde özellikle birkaç ay bile gelişim düzeyinde çok fark ettiği için e, öğretmenler haklı olarak kaygılar duydular bir de e, bununla beraber aslında ilk 12 hafta için birinci sınıfta bir uyum ve hazırlık programı diye bir program hazırlandı. Bu küçük yaştaki öğrencilerin geçişini kolaylaştırmak için ama bu program tek başına yeterli olacak bir şey değildi. Öğretmenler de bu programı nasıl uygulayacakları hakkında çok bilgi sahibi değillerdi. E bu konuda biraz yani aslında hep aynı şeye çıkıyoruz. Biraz belirsizlik ve bilgilendirme eksikliği e, süreci zorlaştırdı. Ee, şu anda yani biz bunları biraz baştan zaten tahmin ediyorduk böyle sorunlar çıkabileceğini öngörüyorduk. Şimdi şimdi yapılan öğretmenlerle yapılan anket çalışmaları da aslında bu süreçlerin zorluklarına işaret ediyor bayağı. Ee, yakın zamanda bizim hem kendi yaptığımız bir anket çalışmasının sonucunda öğretmenlerle ve okul müdürleriyle aynı zamanda hem milli eğitimin kendi yürüttüğü çalışmalardan... Şunu gözlüyoruz. Örneğin çok çarpıcı bir şey. Geçenlerde basına da yansıdı belki görmüşsünüzdür. Evet. E, erken yastık çocukların yüzde altmışın üzerinde altına kaçırması ders sırasında mesela. Evet yüzde yani, 67 gibi. Yani her üç evet. çocuktan ikisi bunu en azından bir kere yaşamış bir sene boyunca. Tabii bu çocuk için çok büyük bir travma çok olabilir. Çok travmatik. Öğretmeni için de Tabii. çocuk için de yani bu sadece bir parçası bütün eğitim hayatına, okuma yazma öğrenemiyorlar sonra. Bu 60-66 evet. aylıkların e, zannediyorum yüzde %18 18'i ancak okuma yazma e, okuyup yazabilmeye başlamış e, senin sonunda. Yani burada birazcık hayata ve eğitim hayatına ve genel olarak hayata bir adım geride ve yenik olarak başlama duygusu var bu çocuklarla. Peki kötü hissederek, evet. utanarak değil mi? Bunu onarmak önümüzdeki yıllarda çok zor bence. Yine, yine, yine öğretmenlere çok büyük rol düşecek bu yapılmış olan hızlı geçişin eksiklerini kapatmadı. Yani bu tip hani sanki deneme yanılma yöntemiyle doğru yolu bulmaya çalışma gerçekten doğru bir şey değil. Yani doğru bir yol değil. Çünkü burada sadece biz çocuklara okuma yazma öğretilmesi ya da işte ders müfredatın öğretim programının işte belli yaş gruplarında farklı şekilde uygulanması bunlar tabii ki yani esas önemli olan çok büyük önem taşıyan şeyler ama bunun dışında bir de çocuğun bilişsel ve psikolojik gelişimi var. Yani Aynı sınıf içinde işte 60 aylık bir çocukla 72 aylık bir çocuk okuyorsa ve o çocuk öbür çocuğa sınıf arkadaşına abi veya abla diye hitap etmek zorunda hissediyorsa kendisini. Bu da büyük bir problem yani. Hani Tabii. Nasıl içermeci bir sınıf ortamı oluşturulabilir ki böyle bir şey olursa? Yani önce? 60 ile 72 ay hani %20 hani onların hayatlarının %20'si daha fazla. Yani, yani. o yaşta hani çok, çok büyük bir Fahit. yaş farkından bahsediyoruz. Ve de Aynen. hani çocuk gelişimi diye bir şey var yani hani bu şey değil bir... Spekülatif bir şeyden bahsetmiyoruz. Gerçekten fiziksel ve bilişsel, zihinsel olarak çocukların belli bir yaşa kadar ve yani hani bu ergenlikte bile hala devam eden bir şey. Bırakın bu ya ben bahsettiğimiz yaşları. Bu yüzden bunlara dikkat edilerek yapılmasını yani biz tabii ki isterdik, arzulardık. 40 dakikalık derslerde de e, konsantre olmaya çok zorlanmış galiba değil mi küçük çocuklar? Yani 6 yani, 6 yani Onlar için 40 dakika derslikte oturmak kendi konsantre başına Konsantre bir... olmaktan da öte evet sıralarda oturmak bile bir zorluk başlı başına. Çünkü Sıralar oynaması... boylarına uygun değil <gülüyor> bu arada. <gülüyor> evet. Yani oyun oynaması gereken bir çağdaki öğrenciyi gerçekten de sırada oturtmak ve o be yani beklentileri... Çocuklara göre değiştirmek lazım aslında yani çocukların zaten var olan sisteme uyumasını beklemekten çok böyle köklü bir değişiklik yaptığımızda sadece 12 haftalık bir uyum süreci değil başka şeylerle de desteklenmeli bu değişiklik kesinlikle. Bu arada bu süreçte bizim yani öğretmenler ve okul yöneticileriyle ve velilerle de olsun yaptığımız hani form, hem resmi hem resmi olmayan görüşmeler yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor öğretmenler aslında son derece özverili davranmak, davranmış durumda. Yani böyle görünüyor. Hani e, sistemin getirdiği bir takım eksiklikleri öğretmenler ve okul müdürleri okulların içinde farklı alternatif çözüm yolları aray arayarak çözmeye çalışıyorlar. Mesela işte e, okula başlama yaşı aşağı çekildiği için e, okula giden öğrenci nüfusu arttı doğal olarak. Ve seçmeli dersler de buna katılınca sınıf derslik ihtiyacı artmış oluyor. Ve bu derslikleri işte okuldaki kütüphaneler farklı işte müdür odaları falan gibi farklı tesislerleri dönüştürerek ...karşıladıklarını söylediler bize. Yani bunlar tabii ki... E, ...mesela o müdür odası uygun mu sınıf olmaya... Yani ne derece, metrekaresinden bahsetmiyorum sadece çünkü sürekli metre kare argümanı getiriliyor işte metre kare olarak uygundu diye. Ama e, sınıflar ne bileyim pencere olsun, tahtanın konulduğu yer, işte öğretmen kürsüsü nerede, yüksek mi, çocuk kafasını tavana kadar kaldırarak mı öğretmene bakmak zorunda kalıyor falan gibi. Bir takım aslında kesinlikle takip edilmesi gereken kriterler var. Bunlar ne derece uygulandı bunu da bilemiyoruz. Peki başka neler çıktı sizin bu 4 artı 4 x 4 üzerine yaptığınız e, araştırmadan, bir tür... Ee, sorunlar dile getirildi. Mesela aslında şeyden başlayalım. Yani olumlu bir yanı oldu mu sizce? Ya da sizin görüştüğünüz öğretmenler, öğrenciler nezdinde? Yani olumlu olarak bir kere şunu tabii söylemek lazım. Lise daha önce zorunlu eğitime dahil değildi. Bunun zorunlu eğitime dahil edilmiş olması aslında olumlu bir gelişme tabii ki. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmış olması. Evet. 8'den 12'ye çıktı. Evet. Yani bunu olumlu bir Değişim olarak tabii ki de bahsetmemiz gerekir ama burada tabii daha da önemli olan o 12 yıllık süre değil bu 12 yıl süre içinde bizim gençlere verdiğimiz eğitimin içeriği ve kalitesi ve bu eğitime erişimi sağladığımızda aslında orada sunulan imkanlar gerçekten hayata ve mesleklere öğrencilerin hazırlığını hazırlanmadığı bununla birlikte düşünmek tabii ki de kesinlikle gerekiyor ama genel olarak baktığımızda eğitim süresinin uzaması olumlu bir değişiklik olarak söylenebilir. Bir başka olumlu değişiklik de seçmeli derslerin zenginleştirilip artırılması ve ortaokulda da daha önce olmadığı şekilde. Gerçi bu konuda hala değişiklikler sürüyor. Sanırım seneye bir set daha dönüşüm gözlemleyeceğiz. Bu yıl ortaokulda beşinci sınıfta başlayan uygulamada sekiz saate kadar seçmeli ders seçebiliyordu öğrenciler. Yapılan bir değişiklikte de önümüzdeki sene bu altı saate düşürüldü. Sanırım yine fiziki ortamların yetersizliği bir sebebi olabilir bunun. Bir diğer sebebi de öğrencilerin ders saatleri çok uzamıştı. Özellikle mesela İmam Hatip ortaokullarında 40 saat haftalık ders saatiydi. Bu bir ortaokul öğrencisi için çok ciddi bir yük gerçekten. Ee, dediğim gibi değişiklikler devam ediyor ama genel anlamda felsefesine baktığınızda öğrencilere bu seviyede de bu kadar seçenek sunuluyor olması olumlu bir gelişme. Peki o seçenek gerçekten sunulabilmiş mi? Hani e, sene başında çok konuşuldu. Hazreti Muhammed'in hayatı üzerine ve e, İslam üzerine seçmeli dersler e, kondu. Ama hani onların seçmeli olabilmesi için gerçekten bir havuzdan seçilebilmesi ve öğrencilerin seçmek ve velilerin. Birlikte seçim yapmak konusunda kendilerini özgür hissetmeleri gerekiyor. Halbuki biz yakın zamanda çeşitli öğretmenlerle bir toplantı yaptığımızda pek çoğu bunun gerçek bir seçim olmadığını ya alternatif dersler olmadığını seçecek ya da seçmeye kalktığında o öğrencinin okul tarafından mimlendiğini hani neden seçmiyorsun Hz Muhammed'in hayatını veya... İslam dersini e, gibi. Dolayısıyla mesela Alivi öğrencilerin dahi illaki bu dersleri almak istemeyen e, Alivi öğrencilerin dahi yani alma mecburiyeti hissettiklerine dair e, çeşitli e, illerden gelen öğretmenler bir geri bildirimde bulundular. E, sizin izleninizde bu yöndemi yani hani seçmeli e, sistemin işlemesi için gerçekten seçenek olması ve seçim özgürlüğü olması gerekiyor. Bu kesinlikle bu seçmeli derslerde öne ön plana çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi gerçekten seçmeli olup olmamaları. Ee, bize daha çok yansıyan açıkçası yani belki bu yani bu konuda sistematik bir izleme yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz sene sadece genel bir fikir veriyor aslında bu süreçte nelerle karşılaşıldığına ilişkin. Evet. Bunlardan bir tanesi ya sadece okul bu bahsettiğiniz e, sosyal baskılar veya okulun hani belli damgalama şeyleri uygulaması öğrencilere bu işin bir tarafı. Bunun da öncesinde okulların fiziki imkanları, öğret, bu dersleri verebilecek öğretmenlerin olup olmaması zaten baştan birçok dersin verilmesi olasılığını engelliyor. E, öğrenci sayısının bu yıl artmasıyla okulların birçoğu da ikili öğretim yapıyorlar. İlkokul ve ortaokul aynı bina içinde eğitim görmek zorunda sabahçı öğlenci olarak bildiğimiz gibi Böyle olduğu zamanda da durum aynı anda bütün seçmeli dersleri açmak gibi bir şey zaten istese de okulun imkanı olmuyor. Biz müdürlerden en çok bunu duyduk mesela. Ya Bir de öğretmen yani hani hangi öğretmen verecek bu seçmeli dersleri? Yani tamam matematik uygulamalı dersini, uygulamaları dersini diyelim matematik öğretmeni verdi ama bunun dışında bir sürü seçmeli ders var önerilen. Yani okul yöneticileri ve öğretmenlerin de bu konuda yani bu konuda çok fazla haksızlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. ...kötü örnekleri olmuş olabilir bunun... ...ama bu çok hızlı geçirilen... ...ve gerçekten hazırlık süreci çok sınırlı olan... ...bir şey olduğunu da hatırladığımız gerekiyor bence... ...yani e, tabii ki bazı okullarda... ...işte biz de duyuyoruz sizin anlattığınız gibi... Şeyler. ...işte müdür hiç sormamış bir de... ...öğrenciye, veliye, kendi kafasına göre... ...seçmeli ders işte sınıfa açmış... ...ve bunlar daha çok işte dinle ilgili derslermiş... ...falan ama bunlar... Yani belki de kafa yani büyük bir kafa karışıklığı vardı ve bunu gidermeye çalışan da birçok okul yöneticisi, yöneticisi ve öğretmen olduğunu biliyoruz ama öğretmenlerin donanımı ne derece bu seçmeli derslere vermeye uygun? Ya bu hep aynı 7. konuya öğretmen dönüyoruz. Öğretmen var mı? Aynen, hep aynı konuya dönüyoruz. Yani bu tabii ki getirilen sistem öğretmenlerin sadece öğretmenlerin sorumluluğu değil. Yani onları böyle bir şeyden hani sorumlu hale getirmek getirmeyi ben kişisel olarak yanlış buluyorum ama bir yandan da yani bu öğretmenleri hem ne işte küçük yaşta çocuklarla nasıl ders anlatılır? Nasıl verimli bir sınıf içi, atmosferi yaratılır? Ne de seçmeli ders acaba mesela nasıl verildi? Yani onu da bilmiyoruz. Hani bunlar çok ciddi problemler. Bir de hani bunları da bilemiyoruz. Hani okullara girip araştırma yapmamız çok fazla şey olmuyor. Onu söyleyeceğim. Aynen siz mesela araştırma yapıyoruz dediğiniz zaman nasıl bir araştırmadan bahsediyoruz? Ve hani çünkü e, Milli Eğitim araştırmaya çok açık bir kurum değil. Türkiye'de ne yazık ki hiçbir kurum. Araştırmaya çok açık değil. Benim bildiğim başka eğitim girişimleri de okullarda araştırma yapmak istediklerinde çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle ham veri toplama gibi. Yani ham veri toplama dediğim sınıflara ve okullara girip öğrencilerle öğretmenlerle birebir konuşup onlara direkt yüz yüze sorular sorup o soruların cevaplarını kodlayıp bunu bir rapor haline getirme. Biraz açıklayayım dedim. Ee, bu tip şeylere çok sıcak yaklaşılmıyor. Bunun dışında Milli Eğitim kendi verisini bizimle paylaşıyor. Yani kendi derlemiş olduğu toplamış olduğu veriyi. İstatistiksel veriler Evet istatistikleri bunlar. bizimle paylaşıyor. Ve bunlar da gerçekten işe yarar şeyler oluyorlar e, çoğu mi? zaman. Ama biz istiyoruz ki araştırmacı olarak kendi araştırmamızı da yapabilelim. Yani kendi istediğimiz verileri istediğimiz detayda toplayabilelim. Yani tabii ki bunun bazı sınırlamaları olacaktır. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bir okula girmeyi beklemiyor zaten ama... Yani biz bu konuda başvurular yaptık, yapmayı da devam edeceğiz tabii ki. Ve birazcık daha veri paylaşımı konusunda ve araştırmacılara hani destek olma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın olumlu adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hiç kimse'nin amacı şey hiç kimse'nin amacı kötü niyetli değil. Yani bizim amacımız da biz kötü bir amaçla yapmıyoruz bunu. Sadece ne çalışıyor, ne çalışmıyor. Çalışmayanları nasıl düzeltebiliriz'i. Anlamaya çalışıyoruz ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'na özünde yardımcı olması gereken bir şey. Hı hı. Pek çok ülkede Milli Eğitim Bakanlıkları ya da bu tür devlet kurumları kendileri fonlar zaten evet, bu tür aynen. araştırmaları yani antropologlara, sosyologlara belli konularda araştırma yapmak için işte fon sağlar, ortam sağlar çünkü kendisi bilmek ister mesela. Hani burada sorduğumuz soruların cevaplarını Milli Eğitim Bakanlığı kendisi biliyor mu? Hani uygulamada ne tür zorluklarla karşılaşılıyor? İyi örnekler neler? Kötü örnekler neler? Hani bunu da bilmiyoruz. Ee, bunun bağımsız araştırmacılar tarafından yapılması bu tür çalışmaların çok önemli. Her şey sayılardan ibaret değil. Hani bir ders kaç öğrenci aldı? Peki ama hani onun ötesi ne? O derslikte neler yaşandı? Farklı dersler nasıl deneyimleniyor? Onun için daha kalitetif araştırmalar yapmak lazım. Yani kalitetif araştırmalar yapmak çok önemli ama istatistiksel anlamda da bizimle paylaştıkları veriyi biz e, yapmak istediğimiz derinlikte araştırmalar için yeterli bulmuyoruz. Mesela devamsızlık, okul terk gibi konularda bizimle veri paylaşılmıyor. Hı hı. Bu paylaşım şimdi bu kaç kişinin okula başladığını biliyoruz ama ne zaman ve e, nasıl terk ettiklerini bilmiyoruz. Yani evet. o kadar önemli bir şey ki bu. Çünkü dedik ya hani aslında çok olumlu bir gelişme 12 yılla çıkarılması zorunlu eğitimin ama Orta öğretim düzeyi yani lise düzeyinde çocuklar okula devam edecek mi? Tamam, kayıtları otomatik yapılacak ama kaç tanesi okula devam ediyor? Okula devam edenler kız öğrenciler mi, erkek öğrenciler mi? Neden yani okuldan ayrılıyorlar? Çalışmak için mi? Evlendirilmek için mi? Yani bunları bilmemiz çok önemli. Yani bazı dinamiklerini anlayabilmemiz için ülkenin, içinde yaşadığımız ülkenin. Ama bilmiyoruz. Mesela uzun süredir işte 8 yılda zorunlu eğitim ama ortalama eğitim... Dört buçuk yıl falan civarındaydı değil mi? Yanılmıyorsan şimdi artıyor galiba. Ee, şimdi evet atılımada. artmaya başlamıştı özellikle. Yani bu, <gülüyor> bu demek ki hani herkes sekiz yıl okumuyor. Herkes beş yıl bile okumuyor. Yani bu anlamda şeylere de bakmak önemli. Yani hem e, detaylı ve de ayrıştırılmış veri kesinlikle çok önemli. Mesela kadınlar... Diyelim eğitim erişime ilişkin kadın erkek ayrımında bir bilgimiz var ama aynı zamanda engelli kadınlar, engelli erkek çocuklar bunların arasında ya da engellilerin içinde daha farklı engel boyutlarına baktığımız zaman nasıl bir şey oluyor? Yani ne kadar ayrıştırılmış ve ayrıntılı veri olabilirseydimiz de biz o kadar anlamlı çıkarımlar yapabiliriz aslında. E, bu konuda biraz zorlanıyoruz. E, bir... Diğer tarafta yani kesinlikle bunun kalitetif şeylerle de desteklenmesi lazım. Birebir öğrencilerin, öğretmenlerin, okulların bu süreci nasıl deneyimlediği başka bir perspektiften ışık tuttuğu için bütün sürece bunlar da kesinlikle çok önemli. Yani şu aşamada mesela demin bahsettiğimiz seçmeli dersler üzerine bizim birebir okullarda yaşananlar üzerine çok ayrıntılı ne yazık ki bir çalışmamız olmasının imkanı yok. Hem sadece süre kısıtlı olduğu için değil, yani böyle bir çalışmaya ne kadar sıcak bakılacağını da çok iyi bilmiyorum ama örneğin seçmeli din dersleri konusunda bu bence çok kritik. E, gerek öğrencilerin gerek ailelerin din ve inanç özgürlüğü anlamında bahsettiğiniz gibi bir damgalama gerçekten oluyor mu okullarda? Öğrenciler çok açık olarak bunu ifade etmeseler de zorunlu hissettikleri için dışlanmamak için belli dersleri seçmek zorunda kalıyorlar mı? Bunları başka yani sayısal veriler üzerinden böyle şeyler göremeyeceğimiz için kesinlikle o süreçlere daha farklı bir açıdan bakmak zorundayız. Ve önümüzdeki dönemde demin Işıl'ın da dediği gibi yani bir, buradaki amaç zaten bir şeyleri körük körüne eleştirmek değil zaten. Önümüzdeki süreçte bu çok yeni bir uygulama. Tabii ki de gelişmeye açık o yüzden ee, bizim bakacağımız bu tarz analizler, bizim yapacağımız analizler bu sürecin nasıl geliştirilebileceğini, ne konularda nasıl mekanizmalar oluşturulursa öğrencilerin maruz kalacağı ayrımcılığın ya da bu tarz uygulamaların nasıl daha geliştirilebileceğini ışık tutacağı için Araştırmalar bu noktadaki lüt bence yani eleştiri körük örnek eleştiri değil sürecin geliştirilmesine bir yol haritası çizmek anlamında bence çok önemli. Ancak böyle anlamda değişiklikler yapılabilecek e, ileride. Peki bir müzik arası verelim isterseniz. Eğitim reform girişiminden Işıl Oral ve yapmak sarışıkla konuşuyoruz. Eğitim sisteminin 4 artı 4 artı 4 ve onun e, ilk bir yıllık deneyimi üzerinden neler görüyoruz onu konuşarak e, başladık. Ee, en son sınav değişikliği bir dershanelerin kapatılması söz konusuydu. Ee, biraz sonra onları, onu da ayrıntılı olarak konuşuruz. Ee, Mercedes Sosa'dan bir parça dinleyeceğiz şimdi. Naci en un barrio donde el lujo fue un albur Por <gülüyor> eso tengo el corazón Mirando al sur la colmena las manos limpias el alma buena en esa infancia la templanza me forjó después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur Fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Los reconozco son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal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 Evet, tekrar merhaba, hikayenin kadın halinde. Bugün eğitim reformu girişiminden Işıl Oral ve Yaprak Sarı eğitim sistemini konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıl yine radikal değişiklikler oldu eğitim sisteminde. 4 artı 4 artı 4'e geçişle başladı. Onun yarattığı sorunları biraz konuştuk. Birkaç hafta önce de taze taze yeni bir haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Dershanelerin kapanacağına, SBS sisteminin değişeceğine, bütün sınav sisteminin orta öğretiminde değişeceğini dair. Sizin için sürpriz oldu mu bu haber? Siz eğitim politikalarıyla uğraşanlar için. Çok sürpriz olmadı. Çünkü bundan önceki bakan döneminde de bu konular çok tartışılıyordu. Hatta ondan önceki Yani bu tip SBS, LYS gibi, YGS gibi sınavlar e, zaten Türkiye'de her zaman tartışılan şeylerdi ama özellikle SBS konusunda son birkaç yılda baya bir hareketlilik vardı yani şey açısından işte e, dediğim gibi önceki bakan döneminde de hep böyle bu tip açıklamalar yapıldı bu konuda çalışmalar yapıldığı söylendi ama e, baya net bir şekilde ifade etti bunu dün bakan bir avcı yani SBS kaldırılacak dershanelerde kapatılacak dedi e, bu tabii her ne kadar beklenen bir şey olsa da yani bu kadar beklenen bir şey hakkında bize daha fazla bilgi verilmesini biz isterdik. E belki daha erken değil yani, mi? Yani şimdi, önümüzdeki iki yıl içerisinde değişecek deyip insanların bu hazırlıkları yapması için fırsat da verilebilir. Bu hemen galiba devreye giriyor değil mi? Öyle görünüyor. Bu sene son kez yapılacak dedi çünkü bakanlığa ve avcı. Ve bu yine aynı yani sürekli aynı şey konuşuyormuşuz gibi hissediyorum ama yine aynı problemin bir başka yüzü. Yani bu kadar hızlı yapmak zorunda değiliz her şeyi. Yani bazı şeyler hani birazcık daha şey yapılarak, ısıtılarak hazırlanabilir. Tartışılarak. Tartışılarak birçok hani farklı sivil toplum örgütü olsun. Yani veliler, öğrenciler hani daha katılımcı bir, daha etkileşimli bir ortamda tartışılarak verilmeli. Çünkü bu kararlar sonuçta çok fazla insanı ilgilendiriyor. Yani ülkenin büyük bir bölümünü ilgilendiriyor. Tabii Hem milyonlarca insan yani. Aynen milyonlarca öyle. Milyonlarca öğrenci onları milyonlarca aile bireyi. ...yani tabii bir yandan da şöyle bir şey var... ...SBS gibi... E, ...son derece yani... ...öğrenciler üzerinde baskı ve stres yaratan... ...ve veliler ve öğretmenler... ...ve okul yönetici herkes üzerinde baskı yaratan... E, ...bir sınav sisteminin... ...gerçekten yeniden düşünülmesi... ...ve yeniden yapılandırılmaya çalışılması... ...çok olumlu bir gelişme. Biz böyle düşünüyoruz. Ama, burada ama... ...amadan önce <gülüyor> söylenen hiçbir şey geçerli değildir diye bir laf var değil ama... <gülüyor> <gülüyor> ...bu sefer geçerli gerçekten... ...gerçekten olumlu bir gelişme ama... E, bunun yerine ne getirilecek? Yani yerine getirilecek sistemle ilgili bizim detaylı bilgi sahibi olmadan herhangi bir çıkarım yapmamız... ...bu olumludur ya da olumsuzdur dememiz gerçekten çok yanlış olur. Çünkü biz RG'de her zaman e, araştırmaya ve veriye dayalı çıkarımlar yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü tabii ki spekülatif şeyler söyleyebiliriz şu an. Ama bunu yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani o kadar fazla alternatif var ki yapılabilecek. Şimdi mesela tekrar merkezi bir sınav mı olacak? Bu sefer her sene mi yapılacak? İşte o... ...2. E, dördü, dördüncü ikinci dörtlü yılın yani ortaokulun her senesinde mi yapılacak? Sadece son iki senesinde mi yapılacak? Ders notları ne kadar ağırlıklı olacak? E, öğretmenlerin işte referans öğretmenlerin öğrenciler ile ilgili referans mektubu yazması mı gerekecek? Seçici akademik liseler nasıl yani işte atıyorum Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi liseler nasıl öğrenci olacak? ya yani o kadar çok soru var ki ve bilinmeyen var ki biz. Tabii ki bir takım şeyler geliştirdik hatta ERG olarak biz birkaç ay önce bunu öngörüp bu sefer bir not yazdık bilgi notu yazdık orta öğretimde geçişle ilgili ilgilenenlerin web sitemize girip bunu bakmasını bir takım önerilerde de bulunuyorsunuz evet, önerilerde bulunuyoruz. ne yapılabilir hani başka ülkelerde ne yapılıyor ve bu Türkiye kontekstinde nasıl uygulanabilir gibi. Ee, ve hani veriye bakıyoruz bazı konularda bunlar bunlar gerekiyor falan gibi açıklamalar yapıyoruz bunları da istiyorsanız az sonra girebiliriz yani ufak birkaç tane örnek verebilirim. Bu arada web size söyle istersen nasıl ee, erişebilir insanlar? Evet rg.sabanciuniv.edu adresinden erişebilirler. Evet burada çeşitli yayınlarımıza <gülüyor> ulaşabilirler. Yani bu genel olarak hem sınav sisteminde hem demin konuştuğumuz dört dört sisteminde de aslında korkutucu tarafı Işıl'ın da dediği gibi hep aynı şeyi konuşuyoruz gibi oluyor ama bu kadar ani bir karar ve hazırlık aşaması olmadan hemen geçiş yapmanın böyle bir yapboz tahtası gibi bir etkisi var yani biz de gerçekten bu değişikliğin neden yapıldığını sorgular hale geliyoruz ve sonuçlarının ne olacağını yani bir pilot uygulama olmadan, bir ön çalışma olmadan uygulamada yaşamın içinde görmüş oluyoruz. Bir milyonlarca insan bir çeşit Kobe oluyor. Aynen yani kayıp nesiller mi olacak hep arada? Yani okula erken başlamış olan 5 yaşındaki çocuklar ve onların hayat boyu yaşayacakları deneyim örneğin. Yani SBS'ye son kez giren ve SBS'den sonraki sistemde ilk kez denenen nesiller. Yani bu sene mesela 5. sınıf olup bir anda ortaokula başlamış olan geçen yıl 4. sınıf ilkokul öğrencisiyken... Bir anda ortaokul öğrencisi olmuş olan öğrenciler. Yani hep böyle kayıp nesiller ya da kafası karışık nesiller, eğitim sistemine kızgın nesiller yaratacağız bence bu şekilde. Hazırlıksız ve belirsizlikler sonucunda. Bu arada gençlerin tabii ki hani Gezi Parkı ile başlayan bir çıkışları oldu. Geçtiğimiz iki ay içerisinde Hı. çok hayatımızı dönüştüren bu Gezi ruhunun eğitime yansımaları olacak mı diye merak ediyorum açıkçası. Yani çünkü oradaki ana taleplerden bir tanesi bize daha çok danışın. Yani bizim e, evet, katılımcı bir demokrasiye yönelik e, taleplerin önemli bir kısmı. Eğitimde de buna çok ihtiyaç var değil evet, mi? Evet yani zaten genel olarak bu olayların dışında ve öncesinde de öğrencinin birey olarak görülmemesi çok ciddi bir problem. Yani her zaman öğrenciyle ilgili her konuda veliye danışılması gibi bir kültür var bizim ülkemizde. Yani bu çok bir kere gereksiz bir şey her şeyden önce. Çünkü hani... Sadece belli bir yaştan sonra da değil yani ilkokula başladığı andan itibaren öğrencinin ne istediği ne beklediği eğitimden bunlar öğrencilere sorulabilir. Bu, bu kadar hani akıl sır almaz. özne olarak kabul etmemiz yani lazım. Yani bu kadar akıl sır almayacak bir şey olarak görmüyorum. Tabii ki velilerine de danışılır. Tabii ki öğretmenlerin de fikri alınır. Ama öğrencilerin birer birey olduğunu kabul etmek ve bazı rahatsızlıkları olduğunu anlayabilmek ve bu konuda gerçekten yapıcı bir şeyler yapmaya çalışmak çok önemli. Bu anlamda SBS'nin kaldırılmasıyla ve bunun sonrasında yapılacak düzenlemeler aslında çok faydalı da olabilir öğrenciler için. Sadece bunun nasıl yapılacağı önemli ama bu konuda biz şu an çok fazla bir bilgimiz yok. Dediğiniz gibi hani birkaç tane şeyden bahsediliyor işte yine sınavlar yapılacak hatta birkaç tane sınav yapılsın bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı yine gözetiminde yapılsın demişti dün işte açıklamasında Bakan ve bizim gözetimimizde yapılacak sınav o yine merkezi bir sınav olacak anladığımız kadarıyla onun dışında işte bir iki tane daha okulların kendi yaptığı sınavlar olabilir falan gibi yani bunları daha açık ve net bir şekilde masanın üzerine koyulması ve hepimizin bu tartışmanın bir tarafı olması ideal bir durum diye düşünüyoruz biz ERG'de ve bunun bir parçası da deminki konuşmamıza bağlamak gerekirse çocuklar da bunun bir parçasını oluşturmalı kesinlikle evet. birebir yaşayarak etkilenen bu Eğitim ortamlarına bu eğitim süreçlerine birebir deneyimle, diyen yani özenler olarak çocukların da sesini duymamız gerekiyor bence bu tartışmalarda. Yani bu o kadar önemli ki şu söylediğiniz nokta ben üniversitede ders veriyorum ve üniversitede bize bazı veliler neden bana haber vermediniz çocuğumun şu durumunu diye hesap sorabiliyorlar. Çünkü o kadar alışmışlar ki okulların doğrudan onlarla ilişki kurmasına yani artık üniversitede erişkin bireyler var bizim karşımızda yani velileriyle zaten konuşmamamız gerekiyor bizim. Hani velilerine ne aktaracakları, nasıl tartışacakları, onların bileceği iş, onların arasındaki ilişki ama velilere bunu anlatabilmek çok zor oluyor. Yavaş yavaş başaracağız diye ümit ediyorum. <gülüyor> yani burada şey de önemli tabii. Şimdi dershanelerin var olmasının bir sebebi var. Dershanelerin var olmasının sebebi, öğrencilerin okulda, yani okulun yani içinde gerekli ve yeterli eğitimi alamadıklarını düşünmeleri. Sadece düşünmeleri değil, alamamaları çoğu durumda. Yani eğer bu tip sınavlar varsa bir ülkede ki birçok yani başka ülkelerde de var böyle şeyler. Güney Kore'de var, başka örnekleri de var bunun. Eğer SBS, LYS, YGS gibi sınavlar sınavlarımız varsa bizim merkezi yerleştirme sınavları. buna buna ya bu sınavların içeriği bir kere önemli ve nasıl yapıldığı önemli. Mesela hiç açık uçlu soru olmaması bu sınavlarda çok büyük bir sıkıntı. Bu çocuğun akıl yürütme yetisini sadece e, çoktan seçmeli sorularla ölçmek çok doğru değil. Bunun uluslararası alanda geçerli olan birçok teori kuram var bu konuda. Ki bunun doğru olmadığı mesela OECD'de yapılan birçok araştırma var. E, açık uçlu sorular sorulan sınavların çocuğun... ...kapasitesini anlama konusunda çok daha faydalı olduğuna yönelik bir takım bulgular var. Gelin görün ki açık uçlu sorular konulsa mesela şu an sınava... ...bunları değerlendirecek insanlar kim olacak? O insanlar nasıl yetiştirilmiş olacak? Yani bizim ERG olarak her zaman söylemeye çalıştığımız şey... ...bir değişiklik yapıyor olabilirsiniz. Bu değişikliğin hızlı yapılmasının tek kötü yanı... ...o sene önündeki, önümüzdeki birkaç sene içinde uygulanacak olması... ...ve hazırlıksız yakalanılması değil... Aynı zamanda bu geriye doğru gittiğinizde birçok başka problemi de ortaya çıkarıyor. Mesela öğretmen eğitimi. Öğretmenler nasıl eğitim alıyor ve hazırlıklılar mı? Şimdi bu atıyorum bu açık uçlu soru tartışması çıkacaktır, başlayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bu yönde birkaç sinyal var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. E, bu açık uçlu soruların değerlendirmesini kim yapacak? Bu değerlendirme yapan insanları kim seçecek? Nasıl yapılacak bu değerlendirme? Hangi kriterlere bağlı olarak? Bu kriterler bizimle paylaşılacak mı? Gibi bir takım işte öğretmenlerinden mesela referans mektubu falan gibi bir, bir takım fikirler de şu an konuşuluyor. Şimdi bu öğretmenler bu referans mektuplarını hani nasıl yazacak? Nasıl yani çocuklar nasıl bunu öğretmenlerinden isteyecek falan? Ne derece etkili olacak velilerle öğretmenlerin ilişkileri bu konuda? Yani çok fazla hani şey yaratabilecek var şimdi sıkıntı değil mi? yaratabilecek bilinmez var. Ama bu demek değil ki her şey çok kötü olacak eyvah yandık biz böyle düşünmüyoruz yani. Sadece bazı şeylerin düzeltilmesi ve iyileştirilebilmesi için çok biraz daha açık. ve katılıma ihtiyaç var, değil mi? Çok daha açık ve hesap verebilir bir şekilde bu süreçlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Son 10 dakikamız, ben aslında bu 10 dakikayı biraz da e İyi örneklerle devam ettirelimi tamamlayalım diye düşündüm. EREG'nin bence yaptığı en ilginç ve en önemli çalışmalardan bir tanesi eğitim, iyi örnekler konferansları. Hı hı. İlk önce yılda bir düzenleniyordu İstanbul'da. Şimdi anladığım kadarıyla geziyor değil mi? Farklı yerlerde Yine yılda bir asıl ulusal konferans düzenleniyor ama daha sonra geçtiğimiz sene üç ilde yapıldı mesela. Bu yılda, iki ilde yapıldı. Yine başka illerde de yapılacak sanırım bu yılki konferansın sunumları. Yerel çalıştaylar düzenleyerek birazcık daha yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sadece İstanbul'da sınırlı kalmaması için. Hiçbir bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Nedir bu iyi Örnekler konferansı? İyi Örnekler şöyle, özündeki fikri İyi Örnekler etrafında eğitime gönül veren, eğitime kafa yoran ve bu alanda bir şeyler üretmeye çalışan öğretmenleri, eğitimcileri, genel olarak eğitim paydaşlarını diyelim... İyi örnekler etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor ve bunun özündeki şey aslında fikir öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerini ve meslektaşlar arası paylaşımı öğrenmeyi, işbirliğini desteklemek ve bunu yapabilecekleri bir ortam oluşturmak. Konferans sadece öğretmenlerin pasif olarak gelip katılıp bir şeyler dinledikleri bir ortamdan ziyade gelecek için iletişim kurdukları, yeni arkadaşlıklar, yeni projeler geliştirebildikleri güzel bir ortam da oluşturmuş oluyor yıllardır bunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda bir ilham kaynağı gördükleri iyi örnekler üzerinden kendi örneklerini üretebilmek için bir ilham alıyor öğretmenler. Daha sonra bunu yerel çalıştaylarla başka illere taşıyor olmanın bir güzel tarafı da o illerde yapılan iyi örnekleri de sunma fırsatı bulmaları. Öğretmenler için yani bir farklı bir ödüllendirme olarak da düşünebilirsiniz. Yani çoğu insan çünkü kişisel çabalar üzerinden yapılan bu iyi şeyler... Bir öğretmenin bir derste yaptığı bir uygulamaysa sadece duyulmayabilir, bilinmeyebilir, hiçbir karşılığını alamıyor olabilir. Ama böyle yaptığımızda aslında farklı bir e, görüyoruz yani. Orada bir çalışma yapıldığını görmüş oluyoruz ve başkalarına göstermiş bir ilham kaynağı sağlamış oluyoruz bunların üzerine. Ben ne zaman katılsam iyi Örnekler konferansını ben ilham almış olarak çıkıyorum yani... Gerçekten çok etkileyici ee, ve de yani bütün konuştuğumuz yapısal sorunlar var. Eğitim sistemiyle ilgili, altyapıyla ilgili sorunlar var. Öğretmenlerin yükü çok fazla, donanımları onlardan beklenenleri karşılayamayabiliyor. işte kalabalık sınıflar vesaire hani uzun bir liste çıkarabiliriz eğitim sistemindeki sorunlarla ilgili. Ders kitapları, onların içerikleri, müfredat vesaire ama hani e, bu resmin içerisinde bile her zaman yapılacak iyi e, atılabilecek iyi adımlar var olumlu adımlar var hani o şeyi öğretmenlere vermek hani e, o güveni bir anlamda e, ve cesareti vermesi açısından e, çok çarpıcı bir çalışma yani evet, oluyor tam ve da neler yapıyor gibi, insanlar nasıl her yaratıcılık şeye yani? yapılanlar yani gerçekten orada öğretmenlerin özverisiyle kendi yaratıcılıklarıyla yoktan var ederek e, bazı aynen. koşullarda Öğrencilerine katarak geliştirdikleri şeyler gerçekten çok ilham verici. Ve öğretmenlerin de öğrenciler gibi öğrenmeye devam etmesi çok önemli. Yani hepimiz için geçerli bir şey tabii, tabii ki bu yani. Çok klişe bir şey gibi geliyor kulağa ama aslında değil. Çünkü öğretmenlik mesleği e, hani zamanla değişmesi ve gelişmesi gereken bir şey her meslekte olduğu gibi belki daha bile fazla. Çünkü bu e, bireyler öğrencilerle birebir iletişim içindeler, sürekli etkileşim içindeler ve öğrencilerin... Yani teknolojinin gelişmesiyle olsun, zamanın iyice ilerlemesiyle ve herkesin her şeyin farkındalığının, her konuda farkındalığının artmasıyla öğrencilerin belki öğretmenlerden beklediği şeyler de değişiyor olabilir. Öğrencilerin yaratıcılığını daha çok destekleyecek yöntemlere ihtiyaçlar olabilir öğretmenlerin. Ve bunun için sadece eğitim fakültelerinde aldıkları eğitim ya da kendili kendilerine bireysel olarak öğrenmeye çalıştıkları tabii ki önemli. Ama bunun dışında yaprağın da bahsettiği gibi meslektaşlar arasında... Yani karşısındakine yaptığını görme ve acaba ben bunu uygulayabilir miyim kendi sınıfımda, çocuklar bunu nasıl karşılar gibi şeyleri öğrenme çok çok önemli. Bu bizim az önce bahsettiğimiz katılımcı, etkileşimli, eğitim ortamlarına güzel bir örnek ve gerçekten talep her geçen sene artıyor. Bu yüzden de bir genelleme yapıp herhalde e, iyi örnekler konferansı gerçekten insanların işine yarıyor diye bir şey var. Artıyor yani ediyoruz. iyi örnekler, <gülüyor> evet. evet. Bizim de Üniversitesi'nin Üniversitesi'ni yürüttüğümüz 6 ilden lise öğretmenleriyle bir çalışma var yapraktı bu sene. Ee, onun bir kısmına katıldı ee, Mor sertifika programı toplumsal cinsiyet e, üzerine bir haftalık bir e, eğitim paylaşım e, süreci biz de her zaman o e, hafta boyunca öğretmenlerden onların anlattıklarından ve yaptıklarından çok çok şey öğreniyoruz ve çok e, ilham alıyoruz ve bu sene katılan bazı öğretmenler EREG'nin hem iyi örnekler konferanslarını, hem bir eleştirel düşünme hı hı. E, semineriniz varmış galiba ona evet. katıldıklarından ve ne kadar etkilenediklerinden bahsediyorlardı Evet eleştirel düşünme projemizde benzer şekilde e, alternatif öğretme metodları işte sınıf içinde hem etkileşimli hem katılımcı hem de öğrencilere farklı e, fa farklı yerlerden yaklaşarak bazı kavramları öğretme hem tavır olarak hem içerik olarak nasıl gerçekleştirilebilir. E, bununla ilgili eğitimler ver vermeye çalıştığımız verdiğimiz bir proje. Ve e, İstanbul'da yani birçok okula e, girdik biz bu projede birçok öğretmene ulaştık ve e, yani çok alışılmışın dışında bir şey olmasına rağmen Türkiye gibi bir ülkede bu eleştirel düşünme deyince insanlar hemen eleştiri yani eleştirecek mi öğrenciler bizi biz onları mı falan gibi şeyler anlıyor. <gülüyor> Ee, aslında Eriştici bu sadece olumsuz anlaşılıyor evet, değil mi? Evet, evet. Aslında aslında bu dünyanın her yerinde biraz böyle yani. Türkiye'de belki biraz daha fazla. Ama bu bu olgunun içinin doldurulması önemli. Yani burada sadece işte ben sana sen bana bir şey söyledin ben sana karşılık verdim tarzı bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece e, bel, zaten alışık olduğumuz konulara nasıl farklı açılardan yaklaşabiliriz ve nasıl alışılmışın dışında bir şekilde zi birazcık hani şey yapmaya çalışıyoruz. Tüh, hepimizin buna ihtiyacı var aslında. <gülüyor> evet, biz de dahil herkes aynı şekilde. Peki aklınıza gelen bir iki iyi örnek var mı sizin çarpıcı bulduğunuz öğretmenlerin uygulamalarından? Yani derslerde mesela işte tiyatral bir şekilde ders anlatmaktan tutun da çocukları işte çocukların mesela çizimler yaparak hani fen Fen bilimleri kavramlarını işte birbirlerini anlatmaya ve canlandırmaya çalıştıkları yöntemlere kadar yani farklı hem performans sanatını derse katan ondan sonra işte öğrencilerin yaratıcılığını arttırmaya çalışan birçok örnek var. Yani bunların bu arada bunlara da web sitemizde ulaşabilirsiniz. Bu örneklerin olduğu yani bilgi bilgiye bu konuda. E, dediğimiz gibi yani insanlar çok yaratıcı aslında. Öğrencilere özel harita... E Yaptıran Böyle hani özel bir evet. farklı konularda haritalar yaptıran bir öğretmenin sunumunu hatırlıyorum. 3-4 yıl önce dinlemiştim. Olağanüstüydü gerçekten. İşte hem öğretmenin hem öğrencinin aslında yaratıcılığını bu arttıran bir şey. Ve bu hani gerçekten çok daha fazla yapılması gereken bir şey Türkiye'de. Çünkü... E çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece bu potansiyel insanlar hani ben bir şey yapsam da nasıl olsa anlaşılmayacak, nasıl olsa duyulmayacak, nasıl olsa hiçbir fark yaratmayacak gibi bir düşünceye kapılabiliyorlar. Biz de on, yani bu düşünceye kapılmalarını birazcık da engellemek adına Yalnız böyle. Bir şey, evet, aynen böyle bir şey yapıyoruz. Hayır, biz de çok öğreniyoruz. <gülüyor> biz çok fazla şey öğreniyoruz yani bu süreçte. O yüzden bizim için de çok iyi oluyor. Benim unutamadığım bir örnek hatta bu radyo programında da e, işlemiştik e, sizinle çalışan. Erkek bir öğretmen İstanbul'daki bir okuldaydı. Kendi okulunda öğrencilerin üniversiteye devam etmesi, kız öğrencilerin özellikle devam etmesi çok yaygın değilmiş. Çok az üniversiteye gidiyormuş. Halbuki çok iyi öğrencileri var. Dolayısıyla o bu konuda bir şey yapmak istemiş ve kullandığı yöntemlerden bir tanesi farklı ödüllendirme mekanizmaları oluşturmak ve iyi öğrencilere o ödülleri vermek ama e, ödülleri de mesela babalarını gidip kahvehanelerde bulup orada vermek ve e, çevresindeki Hani arkadaşlarını, yani kızının da gurur duyabilirsin, kızının eğitimdeki başarılarıyla gurur duyabilirsin duygusunu verecek şekilde hani eve ziyaret etmek ve ödülleri e, vermek veya velileri çağırmak e, falan gibi ve çok hızlı bir şekilde e, o okuldaki kız öğrencilerin e, üniversiteye devam etmesi e, sayıların oranlarının arttığından e, bahsetmişti. Yani bazen çok ufak müdahaleler. Aynen. Çok fark yaratabiliyor. Kendisinin annesi okuma yazma e, öğrenmemiş hiçbir zaman. Yani ona karşı duyduğu, kendi annesine karşı duyduğu bir, bir çeşit borç e, karşılığı veya onun getirdiği bir duyarlılıkla diyelim bir farkındalıkla e, pek çok genç kadının hayatını değiştirmiş bir öğretmen. Evet. Başına. Çok enteresan gerçekten. Evet, ge güzel bir örnek oldu bağlamak için. Yani bu kadar Büyük sistemsel değişikliklerde söz sahibi olamadığımızda belki en azından kendi açabildiğimiz alanlarda ne yapabiliriz diye bir şeyler ürettiklerini görüyoruz öğretmenlerin. Bir umut kaynağı diyebiliriz yani. Bir küçük, küçük bir çıkış noktası en azından. Evet. Benim de kendi hayatımda çok fark yaratmış öğretmenler vardır. Dolayısıyla bütün öğretmenlere diye bitirelim. <gülüyor> evet. Ve de ERG'nin eğitim reform girişiminin çok kıymetli çalışmaları, araştırmaları, raporları var. Ben okumaya yetişemiyorum. Hani sürekli yeni bir rapor. Çalışmaya yayınlıyorsunuz. O i̇yi örnekler konferansları zaten hepimize çok inan veriyor. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür eğitimi izlemeyi biz sizi izlemeye devam edeceğiz. <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederiz. Işıl Oral ve Yapraksar Işık'la eğitim reform girişiminden eğitim sistemindeki gelişmeleri, radikal değişimleri ve de iyi örnekleri konuştuk bugün programda herkese güzel bir hafta diliyoruz Teknik Masada Ömer vardı Müziklerimiz de Didem seçti en son Yasmin Levy'den bir parçayla çıkacağız Te go es difícil che tu me amassi e che la scura tu so credo che m'aspere la corrierayo ovenir da nuevo esta vida sin sufrir por amarte preferiría morir nunca pedí que, tú me ames, que me, me en Que me shakes la crema Que me haga soñar y ir noche